وأهل العقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما وفهما وألحقني بالصالحين بسم الله لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم Muhterem müminler. Bu hafta sizlerle sohbetimizin konusu insan ve tevbe hakkında olacaktır. Değerli kardeşlerim, Adem oğlu hata yapmaya meillidir. Zira Allahu Teala kendisine iradeyi, cüz'iyesini vermiştir. Yani hayır veya şerri yapmakta kendisini özgür bırakmış ve bu şekilde onu imtihan etmek istemiştir. Hayatında elinden geldiği kadar hakkı, doğruyu Allah'ın razı olduğu amelleri yapmayı tercih edenler bu imtihanı kazanacaklardır. Bunun aksine nefsine malûk düşerek Sabırsızlık içerisinde, iktidarsızlık içerisinde, gayretsizlik içerisinde nefsinin isteklerine boyun bükerek Allah'ın razı olmayacağı işleri yaparsa o insan kaybedeceklerden olacaktır. Allah korusun. Değerli Kardeşlerim, İşte Bu Dünya Sahnesi Gayret Edenlerle Etmeyenlerin Birbirinden Ayrılacak Olduğu Sahnedir. Allah'ın Yolunda Gitmede Sabır Edenlerle Sabır Etmeyenlerin Ayrılacak Olduğu Sahnedir. Bu Dünya Sahnesi iyilerle Kötülerin Kötülerin ayrılacağı sahnedir. Bu dünya sahnesi, başarılı olanlarla, başarısız olanların, ayrılacak olduğu sahnedir. Yüce Rabbimiz, cümlemizi, bu dünya sahnesinde, bize vermiş olduğu ömür içerisinde, bu, başarılı olanlardan eylesin. Nefsine mağlup olmayanlardan eylesin. Nefsine söz geçirenlerden eylesin. Ve sainu bis sabr ve salâ. Sabır ve namaz ile Allah'a yaklaşın. Yüce Rabbimiz buyuruyor. Sabrederek ve namaz kılarak bu iki önemli unsurdan yardım alarak bunları vesile kılarak Allah'a yaklaşın. Ve innaha lekabiretun illa alel haşiin. O namaz ki ancak kalplerinde Allah'tan ürperti olanlara kolaydır. Allah'tan korkanlar için kolaylaştırılmış. Allah'tan korkanlar için nefse hoş gelen yapılması kolay olan bir ameldir. Ama kalpte huşu yok ise, kalpte Allah korkusu yok ise namaz kılmak o kişiye sırtında dağları taşımaktan daha zor gelir. Cami yoluna gitmek, Allah korkusu olmayan kişiye, ateş üzerinde yürümekten daha zor gelir. Allah'a itaat etmek, onun rızası olan işlerde gayretli olmak, onun nehyettiği işlerden sakınmak, ancak Allah'tan hakkıyla korkanlar için kolaylaştırılmıştır. Kalplerinde Allah korkusu olmayanlar, bu kolay yolları bile zor göreceklerdir. Bu hafif işleri bile ağır göreceklerdir. Nefislerine söz geçiremeyecekler. İslam'ı yaşamanın, yaşatmanın mümkün olmayacağını düşünecekler ve bu şekilde itaat etmeyi değil şeytana ve nefse uymaya niyet edecekler. Dolayısıyla kaybedenlerden olacaklardır. Allah korusun. Değerli müminler, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Kulli ibn-i Adem'e Bütün Adem oğlu hataya meyillidir. Adem oğlu hata yapmaya meyillidir. Ve hayrul <Gül> hattâ'înettevvâbûn. Ancak hata etti diye o insan bir tarafa atılmaz. Hatalıların en hayırlıları da, hatalarını anlayıp tövbe edenler, Allah'a dönenler, pişmanlık içerisinde olanlar, hata yaptım diyenler, günahını hatasını itiraf edip, Rabbine sığınanlar, Rabbine dönenler, hata yapanların en hayırlılarıdır. Yani, aramızdan, hata yapmayacak olan yoktur. Ancak, aramızdan, en hayırlılarımız hatasını anlayıp hatasından dönenlerdir değerli müminler. Yine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem başka bir hadisi şerifinde şöyle buyuruyor. "Lâûlâ ennekum tüznibûn Şayet sizler günah işlemezseniz" Ey insanlar! Sizler günah işlemezseniz, hiç günah işlemezseniz, خَلَقَ اللّٰهُ خَلْقًا يُذْنِبُونَ فَيُغْفَرُ لَهُمْ Allah günah işleyip hatasını daha sonra anlamak suretiyle tövbe eden bir kavim, bir halk yaratır da onlar tövbe ederler, Allah da onların tövbesini kabul eder. Demek ki değerli müminler, insanoğlu hata yapar, buna meyillidir. Hatadan beri olan yoktur, hiç kimse mütekamil değildir, hiç kimse masum değildir, hiç kimse hatadan beri değildir ancak hatasını anlayanlar en hayırlılarımızdır. Ancak bizler şayet hata etmemiş olsaydık, hiç hata etmemiş olsaydık, o zaman meleklerden farkımız kalmazdı. allah Teala bize hürriyet vererek, cüz'i irade hürriyeti vererek, bu şekilde Hata yapmaya müsait, mütemayil bir varlık yaratmıştır. İnsan oğlu bu efsaf üzerinedir. Allahu Teala'nın insandan beklediği hatasını anladıktan sonra tövbe etmesidir. Hatasını anladıktan sonra pişmanlık duymasıdır. Hatasını anlayıp da pişmanlık duymak, tövbe etmek ibadetin özüdür. Rabbimiz kulunun Yapmış olduğu hataya pişmanlık duymasını sever. Bu manzarayı, bu olguyu ister. Ve bundan hoşnut olur. Allah bağışlamayı sever. Allah affetmeyi sever. Ve bu gerçekten de Yüce Rabbimizin özellikle arzuladığı bir şeydir. Allah'ın gaffar sıfatının Tecellisi ancak bu şekilde ortaya çıkacaktır değerli müminler. Değerli kardeşlerim, Nur Suresi 31. ayet-i kelimesinin sonunda yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: "Vetûbu ilallâh cemîan eyühel müminûn." Hep birlikte ey müminler, Allah'a tövbe edin. Lâ allekum tuflihûn. Belki tevbenin sebebiyle felaha erersiniz, kurtuluşa erersiniz, felah bulursunuz. Yine Hucura Suresi 11. Ayet-i Kerime'de وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَاُولَٰئِكَ Kim ki tevbe etmezse bilsin ki o zalimlerden olmuştur, nefsine zulmedenlerden olmuştur. Günah işlemekle hiç kimse Rabbine zarar veremez değerli kardeşlerim. Günah öyle bir şey ki zulümdür. Ancak bu zulüm kişinin kendisine kendi nefsine yapmış olduğu zulümdür değerli müminler. Başka bir ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz buyuruyor. Ya اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا تُوبُوا اِلَى اللّٰهِ تَوْبَةً نَسُوحًا Ey iman edenler! Nasuh bir tövbe ile dönüşü olmayan, samimi, ihlaslı, pişmanlık arz eden bir tövbe ile tövbe edin, Rabbinize dönün. Asâ rabbukum ey yukeffire ankum seyyiatikum Umulur ki Allah bu tövbeniz sebebiyle günahlarınızı örter, seyiatlarınızın. Ağırlığını üzerinizden kaldırır. Ve yeduhilkum cennatin tecrî min tehtihel enhâr. Alt taraflarından ırmaklar akan cennetlere sizi sokar bu şekilde. Tövbeniz sebebiyle. Değerli kardeşlerim. Bu ayeti kerimeler. Bizleri. Tevbe etmeye, pişmanlık duymaya davet ediyor. Dolayısıyla nefsimize zulmetmemeye davet ediyor. Cehennemin azabından kurtulmaya davet ediyor. Allah'ın gazabına düçar olmamaya davet ediyor. Allah'ın rahmetine kavuşabilmeye davet ediyor. Cen içlerinden ırmaklar akan cennetlere girmeye davet ediyor. Allah'ın rahmetiyle dünya ve ahiret hayatında huzurlu, güvenli bir yaşam sürmeye davet ediyor. Değerli kardeşlerim, Müminler olarak Hücre Rabbimizin bu tavsiyelerine, bu emirlerine uymak durumundayız, uymak zorundayız. Furkan suresinde, 68 ila 71. ayet-i kerimeler müminlerin sıfatlarıyla ilgili bizlere bilgi veriyor. Bakınız, Yüce Rabbimiz neler söylüyor bu ayet-i kerimelerde? وَالَّذ۪ينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا آخر وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ O müminler ki o Rahmanın has kulları ki Allah'ı bırakıp da başkalarına yalvarmazlar. Ve hak etmedikçe hak etmedikçe suçu İslam mahkemelerince sabit olmadıkça hiçbir nefsin canına kıyılmasına sebep olmazlar. Hiçbir nefsin canına Hiçbir insanın canına kastetmezler. Ve la O Rahman'ın has kulları asla zina etmezler. Ve men yefal zalik yelka athama. Kim ki bu büyük günahları yaparsa bunun cezasıyla karşı karşıya kalacaktır. Yudaafe lehu'l azab. Kıyamet günü. Kıyamet günü bu büyük günahları işleyenlere azap kat kat verilecektir. Vayklud fihi muhane. Alçak bir şekilde cehennemde o kişiler ebedi kalacaklardır. İlla menteb ancak bu büyük günahları işleyenler tövbe ederseler onlar müstesnadır. Tövbe ederseler Bu büyük günahları işleyenler Cehennemde Asla ebedi Olarak kalmayacaklar Tövbe ederseler Cehennemlik olmayacaklar Ve amil saliha Tövbe edip de Tövbesinde sadakat gösterenler Salih Amel işlemeye başlayanlar ...salih amel işleyenler... ...işte onlar müstesna olanlardır. فَاُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللّٰهُ سَيِّئَاتِهِ الْحَسَنَاتِ İşte o tövbe edenler var ya... ...Allah onların... ...hatalarını, seyyiatlarını, günahlarını... ...hasenata, sevaba çevirecektir. Dağlar kadar günahları olsa... Büyük günahlar işlemiş olsalar Yapmış oldukları bu tövbe sayesinde Allah onların günahlarını Sevaba çevirecektir Bu da Allah'ın Ne kadar büyük bir rahmet Ne kadar büyük bir merhamet içerisinde olduğunu Kullarına Ne kadar büyük bir merhamet ile Baktığını Bizlere gösteriyor değerli müminler وَكَانَ اللّٰهُ وَخُورَ الرَّح۪يمَ Allah her zaman ve daima çokça af eden çokça bağışlayan çokça merhamet edendir ve Amile وَعَمِلَ صَالِحًا فَاِنَّهُ يَتُوبُ اِلَى اللّٰهِ مَتَابًا Kim ki günahlarından tövbe ederse ardından da salih ameller yapmaya başlarsa, düzelirse ve salih kişilerden, iyi kişilerden, iyi amel yapanlardan olursa, işte Allah onların tövbelerini kabul edecektir. Değerli kardeşlerim, Değerli müminler, Yüce Rabbimizin bağışlamayı sevdiğini her ayette mülahaza ediyoruz. İşte bu ayetlerden bir başkası da Hicr Suresi 49 ve 50. ayet-i kerimelerdir. Bakınız Cenab-ı Hak ne buyuruyor? Nebbi' ibadi enni enel Rahim ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kullarıma haber sal Kullarımı haber ver bilsinler ki sadece çokça bağışlayan ve rahmetli olan merhametli olan benim günahlarını yegane bağışlayacak olan makam benim onlara yegane merhamet edecek olan makam benim yegane bağışlamayı seven benim bunu haber ver ya Muhammed. Kullarıma bunu söyle. وَاَنَّ عَذَابِ هُوَ الْعَذَابُ الْاَلِيمُ Yine haber ver ki ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem can yakıcı azap da yine sadece bana aittir. Can yakıcı azap vermek can yakıcı azapla cezalandırmak da yine yegane bana aittir. Bu ayeti kerimelerden anlıyoruz ki değerli kardeşlerim tevbe ettiğimiz takdirde Allah'a döndüğümüz takdirde pişmanlık duyduğumuz takdirde bizi af eden bir Rab var af etmeyi seven bir Rab var Hoş geldin kulum. İyi ki hatanı anladın. İyi ki benim çokça affettiğimi, çokça merhamet sahibi olduğumu anladın. Umutsuzluğa düşmeden yine bana geldin. İyi ki geldin, hoş geldin diyen bir Rab var. Böyle bir Rab'be sahip olan müminler olarak ne kadar sevinsek azdır değerli kardeşlerim. Yüce Rabbimiz cümlemizi samimi, ihlaslı olanlardan, günah işlediğinde derhal hatasını anlayanlardan, hatasını anladığında pişmanlık arz edenlerden ve tövbe edenlerden eylesin değerli kardeşlerim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bakınız şöyle haber veriyor bize inne sahibe şimal لَيَرْفَعُ الْقَلَمَا سِتَّ saat. Sol tarafta seyyiatı günahları yazan melek, kişi günah işlediğinde altı saat boyunca kalemi tutar, kaldırır ama yazmaz. Altı saat boyunca kalem elinde kalır, yazmaz. عَنْ عَبْدِ Eğer o hatayı yapan Müslüman bir kul ise, Hanna abdin Müslüman muqdi. Hata yapan bir Müslüman ise melek altı saat onun hatasını yazmaz. F'in nedim? Vastagfir Allah. F'in nedim? Vastagfir Allaha minha alqah. Altı saat içerisinde kul yapmış olduğu hataya pişmanlık arz eder de tövbe ederse al, bu melek kalemi yere bırakır yazmaz yani amel defterine o günah işlemez değerli müminler <Gülüyor> ve illa ketebe vahide 6 saat boyunca eğer o kişi tövbe etmez ise pişmanlık duymaz ise işte o zaman yapmış olduğu hataya mukabil olarak sadece bir günah yazar. Burada hemen şunu hatırlatmak lazım. Müminler yapmış oldukları iyilikler karşılığında o iyiliği iki kez yapmış gibi sırap alırken yapmış oldukları günahlar karşısında sadece o günahın karşılığı neyse onu ceza olarak alacaklardır, tevvet meseler. Bu da Allah'ın rahmetinin gazabını geçtiğini bizlere açık olarak gösteren önemli bir göstergedir değerli kardeşlerim. Değerli kardeşlerim, günahlarımızı asla küçümsemeyelim. Bu küçük günahtır, bu basit şeydir. Bunu yapmaktan ne olacak bunu herkes yapıyor. Biz de yapsak ne olacak? Bu basit bir şeydir. Büyük günah işleyenler var. Hamdolsun biz onlardan değiliz. Bizim hatalarımız basit, küçük, hafif diye asla güvenmeyin. Zira çalı çırpıdan yapılan bir dağ, kendisine ateş verildiğinde büyük kütüklerden daha fazla yanar. Çalı çırpı dersin, toplarsın, toplarsın, dağ gibi olur ve ona ateş verdiğinde büyük kütüklerden daha fazla yandığını görürsün. İşte Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bunu bu şekilde bize benzetiyor. Diyor ki, Sizler küçük günahları basite almayın. Bunun misali şuna benzer ki içinizden bir kavim yemek, ekmek pişirmek için fırınına çalı çırpı toplar da o çalı çırpı o büyük fırını öyle bir kızdırır ki orada ekmek pişecek kadar yüksek bir ısı meydana gelir. Tıpkı bunun gibi Küçük günahlar da insanı cehenneme atabilir. Allah korusun. O yüzden küçük deyip geçmemek lazım. Her zaman şuna dikkat etmek lazım. Şu küçük günahtır bunu yapsam bir şey olmaz diye bir düşünce geliştirmeyeceksiniz. Geliştirmeyeceğiz. Ne diyeceğiz? Salihlerin dediği gibi yapmış olduğun günahın küçüklüğüne bakma. Asi olduğun Rabbin büyüklüğüne bak. Yapmış olduğun günahın küçüklüğüne bakma. Asi olduğun Rabbinin büyüklüğüne bak. Azametine bak. İşte bu bizim desturumuz olacak. Ölçümüz olacak değerli müminler. Değerli kardeşlerim Enes radıyallahu An şöyle buyuruyor İnnekum lete'amelûne a'malen hiye edeku min aynikum mineşşar siz peygamberimizin vefatından sonra sallallahu aleyhi ve sellem Enes radıyallahu anh yine sahabeye böyle sesleniyor diyor ki ey sahabe siz hem sahabe olabilir bunlar hem de tabiin olabilirler siz öyle hatalar ediyorsunuz ki sizin gözünüzde bu hatalar kıldan incedir, hafif bir şeydir. Ancak kunna na'udduha ala ahdi Rasulillah sallallahu aleyhi ve min al-mubiqat. Allah'ın Resulü yaşar iken, onun arasındayken sizin hafif görmüş olduğunuz bu günahları işlemeyi biz helak edici günahlar olarak görür idik. Helak edici büyük günahlardan sayardık diyor. Yani bu da bize şunu gösteriyor. Gün geçtikçe insanların günahları artmıştır. Gün geçtikçe insanlar günahları hafife almaya başlamışlardır. Allah korusun değerli kardeşlerim. Yine Ebil Mesut, Mesud Allah ondan razı olsun. Şöyle buyuruyor. İnnel mu'mine yara lulubeh. وَكَأَنَّهُ قَاِدٌ تَحْتَ جَبَلْ يَخَافُ اَيَّقَ عَلَيْهِ Mü'min bir kişi günah işlediğinde öyle sanır ki sanki bir dal üstüne yıkılmış, üstüne yıkılacak. Dağın üstüne yıkılması kadar o günahtan korkar. وَاِنَّ الْفَاجِرِ Çokça günah işleyen facir bir kişi ise يَرَا ظُنُوبَهِ Günahlarını öyle görür ki Kedbabın meriğe al anfıhi, falahı Sanki burna konmuş bir sine benzetir de, eliyle onu kovalar O kadar hafif bir şey zanneder günahı. Fazibbuhun ve bu şekilde sineği kovmak kadar, burnundan sineği kovmak kadar hafif bir şey zanneder günah işlemeyi. Facir insan böyle. Mümin insan. İşlemiş olduğu günahı üstüne yıkılacak bir dağ gibi görür. O dağın altında ezilecekmiş gibi görür. Dağın altında ezilmekten ne kadar korkuyorsa o günahı işlemekten o kadar korkar değerli kardeşlerim. İşte mümin ile facir arasındaki ayraç budur. Fark budur. Öyleyse değerli müminler samimi müminlerden olalım. Günahları asla küçük görmeyelim. Değerli kardeşlerim, vakit daraldı, anlatmak istediğimiz birçok konuyu anlatamadık. Ancak sizlere günah işleyen kişinin tövbe etmesinde aranan dört şarttan bahsetmek istiyorum. Bu kısa vakit içerisinde. Değerli kardeşlerim, bir kişi günah işlediğinde Tövbe etmek istersek, ki Allah cümlemize nasip eylesin, ilk önce tövbe edecek olduğu günahı terk etmelidir. Hem o günahı yapacak hem hem yaparken de tövbe yarabbi olmaz. O günahı terk edecek, o günahı bırakacak. Tövbe ancak böyle mümkün olur. Yine işlene işlediği günahtan pişmanlık duyacak. İyi ki de yaptım ya. İyi de yaptım ya. Çok iyi oldu falan. Deneyecek. Ya ne kadar kötü yaptım. Allah'ım ben bu hatayı nasıl işledim? Nasıl benim gibi bir insan böyle bir hatayı işler? Pişmanım ya Rabbi. Gerçekten kötü bir iş yaptım ya Rabbi. Beni affet ya Rabbi diyecek. Bu şuurda olacak. Efendim bazı insanlar zina ediyor. Allah cümlemizi muhafaza eylesin. Böyle bir künahdan Arkadaşlarına anlatıyor şöyle yaptım, böyle yaptım. Yahu kardeşim sen günahınla övünürken nasıl olur da Allah seni affeder? Pişman olman gerekir. Bunu reklam etmemen gerekir. Böyle bir günah aklına geldiğinde yüzünün kızarması lazım. Helak oldum Allah'ım beni affet demen lazım. Bu konuyla ilgili sahabeden maiz denen bir sahabe zina ediyor ve Allah'ın Resulü'nün yanına geliyor. Ey Allah'ın Resulü, ben helak oldum. Ben helak oldum. Beni temizle ey Allah'ın Resulü diyor. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, sen ne yaptın diyor? Diyor ben zina ettim diyor. Beni temizle. Hadi git buradan diyor. Sen aklın yerinde mi? Git buradan diyor. Onu yanından kovuyor. Daha sonra araştırıyor. Bu insanın aklı tamam mı? Sağlam mı? Bir araştırın diyor ey sahabe'ler. Araştırıyorlar, geliyorlar, onu salihlerden addediyoruz, salihlerden görüyoruz, aklında da herhangi bir şey yoktur ey Allah'ın Resulü, sağlıklı bir akla sahiptir ey Allah'ın Resulü diyorlar. Üç defa geliyor, dördüncüye geliyor, hakeza üçüncüde yine kovuluyor, gönderiliyor, yine aynı şekilde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onunla ilgili haber soruyor. Ve aynı cevabı alıyor, aklında bir şey yoktur, deli değildir, bilinçli olarak bunu yapmaktadır, bilinçli olarak itiraf etmektedir diye cevabını alınca dördüncü defada emrediyor ve o kişi için rejim cezası veriliyor. Ancak üç defa kovuluyor, üç defa git deniyor kendisine ancak o kişi öyle bir pişmanlık duymuş ki ahirette böyle büyük bir günahın cezasına düçar olmamak için dünyada temizlenmek istiyor arınmak istiyor Allah yolunda pişmanlık yolunda canını Allah'a feda ediyor e şimdi bakın nerede bu müslümanlar şimdi değerli kardeşlerim ortalık kaynıyor ortalıkta maalesef oradan duyuyoruz sanki zina etmek Allah korusun Sıradan bir iş haline gelmiştir. Bu Müslümanlara, Müslüman bir topluma yakışmıyor. Müslüman bir topluma yakışmıyor. Cennete namzet, Allah'ın rızasına namzet, Allah'ın hoşnutluğunu talep eden bir topluma yakışmıyor. Utanmamız gerekiyor değerli müminler. Aramızda bu tür insanlar olduğunda vallahi yanından kovunuz. Yanınızda böyle şeyler anlatmasına müsaade etmeyiniz. Hadi oradan yapmış olduğun günahı reklam bari etme. Defol yanımdan deyin. Hiç kimse yapmış olduğu günahı reklam etmesin. Vallahi bu daha büyük günahtır. Günah yapılır. Kişiyle Allah arasındadır. Kişi pişmanlık duyar. Allah'a tövbe eder. Ama bunu reklam ederse, bunu arkadaşlarına anlatırsa, şeytanlaşmıştır. Şeytani yola davet etmek için, kendisini bir reklam aracı olarak görmektedir Allah korusun o yüzden asla müsaade etmeyin asla anlatsın da gülelim nasıl yapmış bir bakalım nasıl olsa bize ne kendisi yapmış cezası, cezasını kendisi çekecek demeyin dinlemeyin yanınıza yaklaştırmayın onu tövbeye davet edin onu ıslah olmaya davet edin pişman olmaya davet edin cennete davet edin cehennem ateşinden onu korkutun bu bizim görevimizdir. Hepimizin Müslümanlık görevidir. Kardeşlik birbirimize kardeşlik hukukunun gereğidir. Allah'ın emridir. Peygamberin emridir. Tavsiyesidir. Birbirimize hakkı sabrı, salih amel yapmayı şirkten günahtan uzak durmayı nasihat etmemiz lazım. Te bu şekilde birbirimize davette bulunmamız lazım değerli müminler. Kurtuluşun yolu budur değerli kardeşlerim. Günah işleyen kişinin yapması gereken Tövbe'de üçüncü şart bir daha o günaha dönmemeye azmetmelidir. Bir daha o günaha dönmemeye azmetmelidir. Dördüncü şart kimin hakkını yediyse kimin hakkına tecavüz ettiyse onlardan hak helallığı dilemelidir. Adam birinin hakkını yemiş Allah'ım beni affet diyor. Allah seni affedecek ama git hakkını yediğin insan önce seni bir affetsin. Çünkü Allah'ın seni affetmesi o kişinin, hak sahibi kişinin affetmesine bağlıdır. O seni affetmedikçe Allahu Teala kul hakkını affetmez. Bunu bilmemiz lazım değerli kardeşlerim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem en nedenu tevbe pişmanlık duymak Tevbedir diyor. Kişi yapmış olduğu günahtan pişmanlık duyarsa, ona bir daha dönmemeye azmederse, o o, o, o, o fiiliatı terk ederse, hak sahiplerine de hakkını geri verirse, iade ederse ve bununla birlikte bir tövbe ile bir pişmanlık duygusu içerisinde bunu yaparsa, o tövbe etmiştir salih amel ile hayatına devam ediyorsa o artık salih amel işlemesi onun tövbesinin kabul olduğuna dair de delalet eder, işaret eder. Ama ameli salih değilse günahlar içerisinde hayatına devam ediyorsa o tövbesinde sadık olanlardan değildir. Son bir şey daha söyleyerek sohbetimi bitirmek durumundayım değerli kardeşlerim. Bir kişi Yapmış olduğu günaha tövbe etse, daha sonra bu günahı tekrar işlese, tekrar tövbe etse, daha sonra tekrar işlese, tekrar tövbe etse, bu olur mu? Değerli kardeşlerim samimi oldukça o günahı hata ile düşüncesiz olarak, bilinçsiz olarak işleyip de ardından samimi bir pişmanlık içerisinde tövbe ettikçe bin defa da tövbesini bozsa, bin defa samimi bir şekilde tövbe edecek olsa tövbesi makbul olur. Bu da Allah'ın merhameti gereğidir. Değerli kardeşlerim Allah cümlemizi günahlardan korusun. Allah cümlemize tövbeyi nasip eylesin. Allah cümlemize cenneti nasip eylesin. Allah cümlemizi cehennem narından azat eylesin. Değerli müminler Diyanet Vakfı, Türkiye Diyanet Vakfı, Trabzon Şubesine dini ve hayri hizmetlerde kullanılmak üzere yardım toplanacaktır namazdan sonra. Yüce Rabbimiz yapacak olduğunuz yardımları şimdiden kabul eylesin. Subhan Rabbike Rabbil İzzeti Amma Yasıfun ve Selamun Alemürselin ve Elhamdülillahi Rabbil Alemin El Fatiha